Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kasas suresinin, bu <gülüyor> bazen kasasla karıştırıyorum, bugün yine böyle oldu. Bu silek suresinin sonlarına doğru geliyoruz. Geçen dersimizde 44. ayet-i kerimede hatırlarda olduğu üzere Cenab-ı Allah Mekkeli müşriklerin Allah Resulü'de Kur'an'ı birileri öğretiyor iddiaları üzerine. Dikkate değer bir soru soruyor ve daha doğrusu onların dediklerini varsayım olarak doğru kabul ederek cevap veriyor ki eğer biz onu Arapça olmayan bir Kur'an olarak indirmiş olsaydık, onun ayetleri etraflı bir şekilde açıklanmalı değil miydi diyecekler. Niçin? Çünkü Arapça değil, onlar da Arap. Anlayamıyoruz, niye bize gerektiği gibi açıklanmıyor, tefsir edilmiyor, meali verilmiyor diyeceklerdi. Anlamak için en azından bunlar lazım diyecekler. Çünkü. Peki Kur'an-ı Kerim onlara bir daha soru soruyor. E'a ve Arabi veya bu onların sorularının devamı, itirazlarının devamı daha doğrusu. Hiç Arapça olmayan bir kitap, bir vahiy Arap birisine indirilir mi? Diyerek Cenab-ı Allah'ın hikmetine itiraz edecekler. Cenab-ı Allah Resulüne de ki o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. Sizin gibi kâfirler için ise sadece kalp hastalıklarını arttır. Manevi hastalıklarını arttır. Çünkü iman edenlerin kulaklarında bir ağırlık vardır ve o onlar aleyhine bir kürlüktür. Onlara senin seslenişin adeta uzak bir yerden gelen bir sesleniş gibidir. Anlayamıyorlar, idrak etmiyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatında birebir yaşadığı bu ayet-i kerimenin yani 44. ayet-i kerimenin işaret ettiği bu vakanın benzersiz olmadığını anlatıyor. Bundan sonraki ayet-i kerime ve bu Resulullah'a Aleyhissalatu Vesselam Efendimize bir tesellidir. Diyor ki: ve la kad atayna Musa'a kitabe. Ihtilafa Yemin olsun biz Musa'ya kitabı vermiştik de o kitap hakkında ihtilaf edile gelmişti. Görüş ayrılıklarına düşülmüştü. Yani onlar da senin kitabın hakkında, sana indirilen Kur'an hakkında, evvela iman edenlerle etmeyenler arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış. İman edenler bu kitabın Allah'tan gelmiş hak olduğunu ileri sürerlerken, daha doğrusu buna inanırlarken ve inandıklarını ortaya koyarlarken, iman etmeyenler ise bunun Musa tarafından da uydurulmuş olabileceğini ve buna benzer daha başka hususları da ileri sürerek ilafa düşüyorlar. Ayrılığa düşüyor. Kendi aralarında da muhtemeldir tıpkı Mekkeli müşriklerin ihtilaf ettikleri gibi ihtilaf etmiş olabilirler. Çünkü Mekkeli müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a buna bir insan öğretiyor diyorlardı. Bu öncekilerin masallarından kopyalayıp yazdığı, sabah akşam kendisine okutulan hikayelerdir, masallardır diyorlardı. Büyüdür diyorlardı, şiirdir diyorlardı, kahin sözleridir diyorlardı vesaire vesaire. Kendileri de kendilerinin söylediklerine de ayrıca inanıyor. Niçin? Çünkü aklı başında olan bir kimse Tıpkı surenin başlarında anlattığımız gibi her bir Kureyşli, Arapçayı bilen hatta manasını bir dereceye kadar idrak edebilen herhangi bir kimse Kur'an-ı Kerim'in bir şiir olmadığını, bir insan sözü olmadığını, başkalarının söylediklerinden haşa bir araklama olmadığını çok iyi idrak ediyor. İşte Musa'nın kitabı Tevrat hakkında da bu şekilde ihtilaf. Peki bu şekilde Kur'an hakkında ihtilafa düşenler ile ilgili olarak olması gerekenle iman etmiyorlar, işi yokuşa sürüyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olmadık müşkilatı çıkartıyorlar, zorluklar çıkartıyorlar. Yerine göre onu öldürmeyi dahi planlıyorlar. Veya hatta Resulullah'a kendileri gidip diyorlar ki madem sen bizi iman etmediğimiz takdirde bir takım azaplarla tehdit ediyorsan hatta büyük kökten imha edilmek gibi bir azapla veya cehennem azabıyla en önemlisi sen bizi tehdit ediyorsan o zaman bu tehdit ettiğini göster sen de rahatla biz de rahatlayalım ve bu iyi bitsin diyorlar. E demeye getiriyorlar. Cenab-ı Allah bu şekildeki itirazı da vakada olmuş bu ayet-i kerime bundan söz etmese bile ve bu ayet-i kerime bizzat onlar böyle söyledikleri hakkında nazil olmamış olsa bile Onların geçmişteki bu itirazlarını ve bu hatta bir manada akılsızca meydan okuyuşlarını gündeme getirerek cenab Allah ayet devamında şöyle buyuruyor. Ve levla kelimetun sabaqat rabbik laqudi beynehum. Kayet Rabb'inden onların azab edilmeleri ile ilgili takdir edilmiş Süre ile alakalı süre hakkında bir söz yani kaderde biz bunu ezelde takdir etmemiş olsaydık geçmişteki bir sözümüzle biz bunu ne olduğunu ne zaman geleceğini tespit ve tayin etmemiş olsaydık ve kudiye beynehum onlar arasında yani iman edenlerle etmeyenler arasında hüküm verilmiş olacaktı. Ve innehum hem fi minhu ve şüphesiz onlar ondan dolayı alabildiğine ve rahatsız edici bir şüphe ve tereddüt içerisindir. Kur'an dolayısıyla bildiğine kararsız kalmışlardır. İman etseler bir türlü etmeselerdir. İman etseler, aba ve ecdatlarının ne ifade ediyorsa tabii, yolları mı bırakıp geçecekler? Etmezlerse, Muhammed'in ve getirdiği kitabın aleyhissalatü vesselam, Doğruyu dile getirme ihtimali onların kalplerinde bir şekilde yer etmiş. En azından bir acabaları var. Ya doğru çıkarsa diye bir tereddüt içerisinde. Ondan dolayı Kur'an hakkında ne diyeceklerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti ile ilgili olarak nasıl karar vereceklerini bir türlü tespit ve tayin edemedikleri için şüphe ettikleri için kararsız alıvermişler. Cenab-ı Allah bir sonraki ayet-i kerimede kendi nezdinde hükmün kıymetini daha doğrusu ne olduğunu belirdi. Ancak Burada Aba ve Ecdat'tan geçmişlerden söz edince bununla alakalı iki kelimelik bir değerlendirmede de bulunmak istiyorum. Aba ve Ecdat ne zaman insan için saygı duyulacak ve gerektiğinde dedikleri yerine getirilecek bir seviyede olabilirler? İman ettiğimiz hak ve hakikatin ehli oldukları zaman hakkın yanında yer aldıkları kadar batıla karşı çıkıp durdukları kadar bizim için değerlidirler. Biz onlardan ondan dolayı hayırla söz ederiz. Onlara mağfiretle dua ederiz. Günahlarının affedilmesini isteriz. Hatta bize bir şekilde İslam gibi şerefli bir mirasın bize ulaşmasına vesile oldukları için onlara içten içe teşekkür ederiz. Takvaları bizim için ölçüdür ve takvalarından ötürü biz onlara değerdir. Bunun dışında benim aba ile ecdadım ile. Efendime söyleyeyim, bir başkasının aba ile ecdadı arasında hiçbir hiçbir kıymet taşıma. Benim aba ve ecdadım arasında mümin varsa onlar benim için makbuldür. Onlara dua ederiz. Mağfiret dileriz. Hatta tahiyatta dediğimiz zaman mesela ve buna benzer vesilelerle annemize, babamıza, geçmişlerimize, önceki müminlere dua ettiğimiz zaman hatırımıza gelecek olurlarsa özellikle de kast ederiz. Onların günahlarının bağışlanmasını kast edebilir. Ama öyle bir durumda iseler İbrahim aleyhisselam'ın babası olduğu gibi bir babanın evladıysak elhamdülillah öyle değiliz o zaman anne babama mağfiret buyur dediğimiz zaman öz annemiz ve babamız iman kervanı içerisinde yerlerini almamışlarsa onları özellikle kast peyir. Onlardan sonraki aba, onlardan önceki daha doğrusu aba ve ecdadımız arasında yer alan iman edenleri kast edilir. Yoksa kuru koruya İslam'da soyla övünmek, böbürlenmek hurafesi kesinlikle yoktur ve merduttur. Onlarla irtibatımız sadece iman irtibatı onun önünde geçer. Yani akrabalık bağının önünden geçer, kıymeti odur. Eğer iman bağı yoksa akrabalığın da sadece beşer olarak eğer üzerimize dinimizin gerektirdiği saygı, fıtri sevgi, elbette insan fıtraten akrabalarını sever. Dolayısıyla onlara bir alakamız, bir irtibatımız olabilir. Fakat din din gösterdiği yolda yürümedikleri için de hiçbir şekilde onları tasvip edemeyiz, doğru bulamayız. Hatta bu belki otraten onlara karşı duyduğumuz muhabbeti bile, tercihi bile bir taraf dahi edebilir. Ayet kelimenin devamına gelecek olursak. İşte Musa'ya verilen kitap hakkında ihtilaf edilmesi dolayısıyla eğer Kureyşlilerin helak edilmeleri veya soylarından gelecek müminlerin bulunma ihtimali veya aralarından zamanla tevbe edip imana girecekler Rabbimizin ilminde malum olması gibi çeşitli hikmetlerle Azapları geciktiriliyor ise bu hususta Allah bu hikmete binaen onların hakkındaki azap sözünü ertelemişse bunun bunu takdir buyurmuştur kaderinde tayin etmiştir ya e bu olmasaydı aralarında hüküm verilecekti e onlar bundan dolayı şüphe içerisindedirler Hak hakkında şüphe ederler Allah Rasulün Risaleti hakkında şüphe ederler haksız olurlar. Bunun akabinde Cenab-ı Allah kendisi için daha doğrusu insanlara muamelesinin ölçüsünü hangi esasa göre onlara muamele edeceğini gösteren kendisi hakkında ifade yerinde ise tatbik etmek üzere ve aynı zamanda insanların nezdinde de mehma emken yani mümkün olabildiği kadar tatbik edilmek üzere şöyle buyurmaktadır. Men amile salihan felinefsih ve men esâefe aleyhâ. Salih bir amel işleyen burada salih kelimesinin vekire gelmesi iyi amel. Asgari olanı bildirmek içindir. En küçüğünden dahi olsa kim salih bir iş yaparsa kendisi için yapmış amelin salih olabilmesi çok önemli. Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre bu ağları arasında şu da varmış Allahümme ceal ameli küllehü salihan Allah Allah ne kadar uyanıkça, yani müminin fetanetiyle bir, büyük bir fetanet ve feraset gibi. böyle kapsamlı ifadeler ancak o derinlikte bir imani kökleşmenin bir ifadesi. Ama radıyallahu anh için amel ancak salih olursa değer taşı çünkü Cenab-ı Allah böyle değerlendirir. Onun için diyor ki ya Rabbi salih olmayacak bir amelim olmaz. Bütün amelimi salih amel kıl. Kendinde bir varlık görmeden söylüyor bunu Ömer radıyallahu anh. Allah'ın lütfunu niyaz ederek, lütfunla, kereminle ben bütün amellerimi salih amel kılıyorum diyemiyor. Evet, bende de salih amel işlemek istikametinde bir eğilim, bir gayret, bir tutum olabilir. Fakat bu benim o amelimin salih olması için yeterli değildir demek. Sen onu salih amel olmak mertebesine yükselt demek. Bütün amelimi salih kıl. Ve <gülüyor> li aslında bu ikinci cümle birinci cümlenin kapsamı içerisinde. Biraz sonra Salih amelin inşallah şartlarını söyleriz. Ve veci ke ve sırf senin için zatın için ihlasla yaptığım amel kıl. Bütün amellerim salih ve sırf senin için yaptığım ameller eyle. Yine ki cümle bir öncekini tekim mahiyetindedir ve hu şey en ebeda ve benim amelimden hiçbir kimseye en ufak bir pay bırakma yani sen beni öyle ihlas ile amel edecek seviyede tut ki ben o amelimi işlerken senin rızandan başka hiçbir şey gözetmeyim. Filan kişi görecek Ömer ne kadar takvalıdır desinler diye değil. Filan kişi görecek madem Ömer böyledir ben ona itaat edeyim. Emirül ül müminin iken diyelim ki bu sözü söylemiş Hayır bunların hiçbirisi için ve benzeri hatırımıza ne gelirse. Ameli küllü saliham. Sonra iki cümle de kapsan aslında. Ama Ömer radıyallahu anh, o iki cümleyi hem kendisi için hem bizim için mahiyeti ne demek salih amelin mahiyeti nedir diye açmak üzere ifade edilmiş. Diyor ki bu dua Kur'an ayetlerinden mülhem olduğu muhakkaktır. Çünkü Cenab-ı Allah bize talih amel işlememizi emrettir Talih amellerimizi yalnız kendi rızası için yapmamızı emir buyur. İşlediğimiz herhangi bir amelden onun rızasından başkasının rızasını hedef, gaye ve maksat olarak gözetmememizi emir buyur. Bu duaya bütün kalbimizle amin demeliyiz. Her vesileyle bu mübarek duayı tekrar etmek. Çünkü bu duanın kabulü sayesinde diğer amellerimiz de salih amellerimiz de Allah'ın izniyle kabul olunacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah vel amelu salih yerfa. Salih amele gelince Cenab-ı Allah onu yükseltir. Kendi nezdinde kabul olunmak mertebesine çıkar. O halde, imandan sonra salih amel, salih amel, salih amel. Başka hiçbir hemmimiz, derdimiz olmasın. Amelimin tamamını salih amel Salih amelin hususiyetleri veya rükümleri nelerdir? iman üzere yapılacak. Dolayısıyla iman üzere yapılmayan hiçbir amel istediği kadar iyi olsun, istediği kadar insanlara, diğer canlılara ve kainata faydalı olsun. Allah onun faydasını ifade yerindeyse kanunları gereği, sünneti gereği yaratır. Fakat sahibi ondan ecir almaz. Niçin? Çünkü Allah için iman üzere yapılmış bir amel değil. İman hem Allah'a iman hem o amelin Allah için yapıldığına ve Allah tarafından emredildiğine imanı kapsıyor burada. İman üzere yapılacak. İki, nasıl ile yapılacak? Hazreti Ömer Hadi diyor ya, beli وجهك ve la tec'al li minhu Ve hiçbir kimsenin o amelden bir payı olmasın. Hiçbir Allah'ın dışında hiçbir gaye maksat gözetme. Allah'tan gelecek mükafat dışında hiçbir menfaate bakmadan, dikkate almadan amel Üçüncüsü, parantez açarız ve moda tabiriyle söyleyelim sünnet inkarcılarına gelsin. İttiba üzere olacak. Yani o amel ile ilgili yüce Resulün getirmiş olduğu vahye ve yapmış olduğu tatbikata uygun olacak. Kıyamda durmak niyetiyle amuda kalkamazsın namazda. Çünkü ittiba olmaz. Hac etmek niyetiyle Cenab-ı Allah hac bilinen aylardır dediğine göre aylarda çoğul olduğuna göre en az üç ayı kapsar. Herhangi bir üç aya veya muayyen olan üç aya diyelim ki hasredeceğiz. Allah çünkü Resulullah el-Hacc-u Hac Arafa'da vaktinde vakfe etmekle başladı. Ve bu İbrahim Aleyhisselam'dan beri bilinen bir gelenek. Yani dinin ifade elindeyse gelenek olarak kalması ve bozulmamış Çünkü Peygamber Efendimiz hac edeceği vakit Zülhijcenin dokuzunda Resulullah arafede bulunacaktır diye haber göndermedi. Bütün Arap yarımadasına haber bu sene Rasulullah hac edecektir diye gönderildi gitti. Siyeti mübarek siyeleri açın okuyun. Hiçbir rivayette Rasulullah bu senenin Efendim ve söyleyim Zülhicce'nin dokuzunda Arafat'ta vakfede bulunacaktır demedi. Çünkü bilinen bir şey. Herkes o kadar biliyor ki hacda ben Arafat'ta bulun veya bu sene hac edeceğim dediğim zaman Resulullah'tan bugüne de aynı şey ulaşılır. Ben Zülhicce'nin dokuzuncu günü Arafat'ta bulunacağım. Rasulullah Cenab-ı Allah Allah adına kesilenleri yiyin demiştir. Fakat ne demek yani Allah adına kesilen göbeğinden mi keseceksin, karnından mı keseceksin, başından mı keseceksin, hadi başından kestim. nefes borusunu kesmek yeterli midir mesela veya iki şah damarından birisini kesmek yeterli midir, daha fazlasını birden kafayı mı koparacağız gibi. Veya buna benzer mı mu olacağız, yapacağız? Nasıl yapacağız? Resulullah'a tabi olarak, şeriate tabi olarak onun gösterdiği şekilde, tarif ettiği şekildeki kesim olacak. cenab Allah hırsızın elini kesin diyor. Şartları tahakkuk etti ve hırsızın eli kesilecek. El tabiri Arap dilinde parmak ucundan dirseğe kadar olan kısmı ifade eder. Nereden keseceğiz kardeşim? Nereden keseceğiz? Cenab-ı Allah takfu eydiyahuma <mâ ad> diyor. <-rihu> sünnet ise niye bilekten kesildi? Bundan fazlası olursa zulmü olur. Ya el kelimesi dirseğe kadardır kardeşim. Biz dirsekten aşağısını kesemeyiz. O zaman ona el denilmez. Lügat açısından dese birisi doğru söyler. Şeriat burada lügatın önüne geçmiş. Resulullah'ın tabikatı dilin ifade ettiği anlamın önüne geçmiş. E Cenab-ı Allah abdest ayetinde bu tereddüdü de çıkarmak için orada kendisi diledi. Pereddüdü çıkarmayı elde dilemedi. Resulullah'a da bıraktı. Resulullah'a bıraktı. Buna kimsenin itirazı olamaz. Onun için ellerimizi yıkamaktan bahseden abdest ayetinde ilel-merafik ifadesi kullanılır. Dirseklere kadar elleri yıkayın. O halde bir amelin malum cezaları da musal yasaları da uygulamak nedir? Salih amel kapsamı içerisindedir. Bunların uygulanmasında katkısı olan herkes Resulullah'a tabi olarak bunları uygulayacak. Verdiği amellerimiz de böyledir. Namazı da Resulullah emrettiği gibi, gösterdiği gibi kılacağız. Kur'an-ı Kerim'de açık beyan olmayan hususlarda, mücmel olan hususlarda Resulullah'ın tafsilatı bizim için öyledir. Namaz da öyledir, oruç da öyledir. Efendimiz Aleyhisselam Hac da öyledir, de böyledir, nezirler de böyledir vesaire vesaire. Devlet idaresi de böyledir, ekonomi de böyledir, ahlak da böyledir. Bütün salih amellerde kısaca ar edelim şu açık kısa tafsilat hatırımızdan gitmesin. İman, ihlas ve itiba şeriat'a Allah'a ve رسولüne tabi olmak suretiyle yapmak özellikleri bir arada olmadıkça hiçbir amel salih olamaz. Onun için Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede diyor ki 46. ayet-i kerimede من عميل صالحاً ول نفسي Salih amel işleyenin faydası kendisinedir. Bizim bu amelimizin Cenab-ı Allah'a bir faydası yoktur. Cenab-ı Allah ne benim ne senin ne de kainatın iyiliğine ihtiyacı yok. Bizim iyi olmaya ihtiyaç. İyi olmanın faydası dünyada da ukbada da ahirette de kendimize ait. Benim iyiliğim dünyada. O iyiliğin menfaatlerini elde etmem ve o iyiliklerimin benim gibi diğer insanlara ve belki de sair mahlukata, yaratılmışlara faydalı olmasıyla ortaya çık. Fakat bu oldukça geçicidir. Cenab-ı Allah'ın o amelimizi, iyi amelimizi kabul etmesi karşısında vereceği mükafatlara göre bunlar çok cüz'i şeyler. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا Kim de kötü bir iş yaparsa, kötülük yaparsa o da kendi aleyhine işlemiş olur. Kendi nefsi aleyhine o kötülüğü yapmış olur. Bu kötülüğün dünyada cezasını görebiliriz. Mesela insanlar bize iyi bakmamaya başlar. Bizlerle olan ilişkilerini kesmeye veya kesemezlerse, imkanları olmazsa asgari seviyeye indirmeye başlar. Bize muhabbet göstermezler, bizi sevmezler ve buna benzer. Türlü şekillerde kötülüğün karşılığı dünyada görülebilir. Fakat bütün karşılık bundan ibaret olmuyor. Öyle kötülükler hele bazen insanlar tarafından yapılabiliyor ki o kötülüğü işleyene istediğiniz kadar ceza verin veya tepki gösterin veya dışlayın o işlediği kötülüğün bile yeterli cezası olamayabilir. Cenab-ı Allah onun karşılığını o kişinin aleyhine verecek. Bu ayet-i kerimenin bu bölümünde buyruklar Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bu manada dolmuştur. Mesela hepimizin bildiği Âmene Rasûlü Bakara'nın son ayeti Âmene Rasûl diye başlayan ayet sondan ikinci ayet, ondan sonraki ayeti kastediyor. Diyor ki: "Lâ yukellifu nefsen illa usahâ lemâ kesebet ve aleyhâ maktesâ." Allah hiçbir kimseye iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak hususunda hakati dışındakini yüklemez. Bunun iki manası var. Cenab-ı Allah'ın bütün yükümlülükleri ister emir olsun ister yasak şeklinde olsun normal yaratılmış gücü kuvveti aklı yerinde yani mükellefiyet şartlarını taşıyan mükellef olduğu emirleri buyrukları yerine getirmek ehliyetine tam olarak sahip olan hiçbir kimsenin takati üstünde değildir. Allah'ın mükellefiyetleri beşer takatinin hududu sınırları içerisinde. Ancak Beşer takati o mükellefiyetleri yerine getiremiyorsa basit bir örnek verelim. Ayakta namaz kılamayan bir kimsenin oturarak namaz kılması gibi burada ehliyette bir eksilme var. Mükellefiyet ehliyetinde ameli eda etmek ehliyetinde bir eksilme var, bir arıza var. Ehliyete gölge düşüren arızalardan bir arıza var. O zaman takati ettiği kadarını yapar. Demek ki Allah'ın mükellefiyetlerinin bizim gücümüz ve takatimiz çerçevesinde olmasının bir mükellef olmamız itibariyle Allah'ın bize emrettiği buyruklar ve yasaklar bizim takatimiz dışında değildir. Normal eklif ehliyetine ve şartlarına haiz isek İki, eğer bunlarda bir eksilme varsa o eksilmeler amelli tam olarak yapmayı etkilediği oranda telafi edilir. Daha doğrusu yapılabildiği kadarı da yeterli kabul olunur. <gülüyor> i̇şte ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümü de aynı zamanda bu manayı tekit ediyor. وَمَا zallam بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ Allah kullarına asla, küçük de olsa zulmedici değildir. Zallam çok zulmeden, mübalağa kipi. Yani bir cezayı hak ediyorsa iki vermez. Bir virgül bir de vermez. 1 virgül milyonda bir de fazlası vermez. Bir ver. Çünkü bir günahın cezası mislidir. Talih amel işleyene de Cenabı Allah vaad etmiştir. Lütfundan bir e on, 700 ve daha fazlasına kadar katlandırarak ver. O da amelin kalitesine, seviyesine. İhlasına, faydasına ve buna benzer Cenab-ı Allah'ın ifade ise rahmet ve lütfuyla dikkate aldığı kriterlere bağlı olarak değişebilmek. İşte Allah iyilikleri de az mükafatlandırarak, birden daha aşağısıyla mükafatlandırarak da zulmet. Allah... Günahı cezalandırmakta adildir. Günahı affetmekte lütufkardır, rahimdir, affurdur, eliab, iyiliklerin fazlasını vermekte de atif, lütufkardır. Cenab-ı Allah'ın emrettiği amelleri sevmek istiyorsak, Allah'ı bilip seveceğiz. Allah'ın adil olduğunu bildiğimiz zaman, lütufkar olduğunu bildiğimiz zaman, ifade elindeyse dizginleri koparıp, istediğimiz kadar günah işledikten sonra onun tövbe etmemiz şartıyla tövbelerimizi kabul edeceğini bildiğimiz zaman, iyiliklerimizi yerine göre hesapsız, rızık ve mükafatlarla ödüllendireceğini bildiğimiz zaman ve sayısız hikmetlerle dolu Esması'nın güzelliklerle dolu esması ile onu bilip tanıdığımız ama böyle bir Rab elbette elbette bağlanılır. Onun uğrunda iyilik yapmak hem insanı memnun eder hem insanı Allah'a daha çok bağlar hem de nasip edip müyesser kıldığı için o iyilikleri işlemeye ona minnet duygularını artırır. Onun için ifade elindeyse karşılaştığımız zorluklardan ve sıkıntılardan kullara değil, hikayetimizi her şeyin yaratıcısı ve müdebbiri olan mutlak Rabbimiz, kainatın yöneticisi, kaderlerde dilediği gibi tasarruf sahibi olan ve dilediğini hükme bağlamış olan Allah'a arz Unutmayalım, sıkıntılar da bir sınavdır. Şükürlerimizi de ona yapmalıyız. Benim üzerimde bu nimet var, ilan kişi sebebiyle. Olur. O nimetin bana ulaşmasında onun vesile olmuş olması mümkündür. Ona teşekkür ederiz. Etmemiz lazım. Çünkü Efendimiz Allah'ın kullarına şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Çünkü aynı zamanda teşekkür insanlara. insanların kalbindeki tekebbürü de kırar. Kolay kolay teşekkür etmeyen veya hiç teşekkür etmeyen insan çok yüksek bir ihtimalle mütekebbirdir veya ruhi bakımdan rahatsızdır. Teşekkür insana tevazu öğret. Nimetin gerçek sahibini görmenin önünde bir perde değildir teşekkür. Aksine nimet sahibini daha iyi hatırlamanın Nimet sahibinin sünnetlerini bilmenin şeydir. O aynı salih amelle birçok kişiyi mükafatlandırır. Aynı güzellikle aynı iyilik sebebiyle birçok kişiyi mükafatlandırır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna örnek olmak üzere bu hadis, bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Cenab-ı Allah diyor bir ok sebebiyle, Allah yolunda atılan bir ok sebebiyle o oku atanı, o oku atana teslim edeni atsın, yayına koysun, yersin, vursun. Allah'ın vurulmasını emrettiği hedefi veya razı olacağı hedefi. O okun sap kısmını, tahta kısmını düzeltenin, düğünü koyanın ve ucuna o sivri ucu yerleştirenin hem mükafat. Bir awk sebebiyle bu kadar kişi cennete diyor. Dolayısıyla bir iyiliğin bir kişinin iyiliğinin vücuda gelmesinde birçok kişinin payı vardır. Biz bunları muayyen olarak bildiğimiz zaman onlara teşekkür etmesini bileceğiz. Bir kardeşiniz vardır faraza. Mal mülk sahibidir, servet sahibidir, sadaka vermek ister. Ama sadaka vereceği yerleri daha iyi bilmiyor. Peki iyi bilmiyor. Geliyor Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye veya şu kuruluşa, bu kuruluşa. Onlar bunu daha iyi ulaştırabiliyor. Onlara teşekkür edeceğiz, dua edeceğiz. Ulaştıranlar olarak veya verenler olarak. Onun için Cenab-ı Allah وَذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَعِرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّهِمْ وَسَلْيَ عَلَيْهِمْ Diyor. Onların mallarından bir miktar zekat al, o zekatla onları andırır, arındırırsın, arındırmak üzere al ve sen onlara ayrıca dua et. Bu bir de bir teşekkür. Dolayısıyla kullara bize yaptıkları iyiliklerden dolayı kul olarak o iyilikleri sebebiyle teşekkür etmesini bilmeliyiz. Çünkü Aleyhisselatü yine bir hadis-i şerifinde diyor ki, siz insanlara mallarınızla mükafatlandıramazsınız. Mallarınız buna yetmez. Ama haklı sözünüz, güler yüzünüz ile bütün insanları ödüllendirebilir. Size iyilik yapan bütün insanları ödüllendirebilirsiniz. Zumanlar arasında bunları unutan ve ihmal edendir. Sadaka veremiyorsanız güzel bir kelime söyleyin, güzel bir söz söyleyin diyor Cenab-ı Allah. Peygamber de aynı şeyleri söylüyor. Dilenciye bir şey veremeyeceksen ona kükreme, öfkelenme, bağırıp çağırma. Akrabalarınız diyor, vefat etmiş yakınınızın mirasını taksim ettiğe edeceğiniz zaman, ihtiyaç sahibi yakınlar da orada hazır bulunurlarsa, onlara da bir şeyler verin ve onlara güzel söz söyleyin diyor. Halkımız arasında güzel bir tabirdir işte bu göz hakkı dedikleri şey budur. Onun için iyilikleri güzellikleri. Küçük büyük demeden yaşatmanın ve yaşamanın yollarını arayacak. Salih amel işte budur. Cenab-ı Peygamber veda Hacında bunun aksi manasını ifade ederek şöyle buyuruyor. Veda haccı unbesinde. Diyor ki, şüphesiz şeytanın sizin bu arazinizde, bu topraklarınızda bir daha mağbud edinilmekten yani kendisine ibadet edilmesinden yana ümidi kalmamıştır. Ama değersiz göreceğiniz basit işlerinizde ona itaat etmenize de razı gelecektir. Bu kadarı bile onu sevindirecektir. Şeytanı sevindirmeyelim. Aksine olabildiği kadar ederlendirmeyi. Bunun için salih amellerin hiçbirisini de küçük görmeyin. Nerede ne zaman şartları oluşmuşsa ve imkanımız varsa ve biz de oradaysak elbette o salih amelin gereğini yapacağız. Daha doğrusu o salih ameli edeceğiz. Kullarım, Cenab-ı Allah da kullara talih amellerini mükerafatsız bırakarak veya mükafatlarını eksik bırakarak da asla zulmetmeyecektir. Ekeli müşrikler ve dolayısıyla iman etmeyenler Müslümanlarla alay edercesine peki siz kıyamet diye bir şeyden bahsediyorsunuz, bu ne zaman olacak diye istihza ile sorarlar. Aslında yüzünüze karşı sormadıkları zaman bile inanın içlerinden bunu sorarlar. Çünkü menfaatlerine dokunabilir böyle bir soru sormak bazı hallerde. Karşılarında güçlü iman eden bir kişi veya kimseler varsa. Cenab-ı Allah burada diyor ki arkasında verilen misalde çok önemlidir. Ona da dikkat etmenizi şimdiden rica ediyorum. İleyhi uraddu ilmusa'a. Kıyametin ilmi yalnız ona havale edilmiştir. Yalnız onun tarafından bilinir. Burada ileyhi kelimesi aslında sona gelmesi lazım. Arap dil kuralına, düzgün cümle kuralına göre sonradan gelmesi lazım. Ama Arap dilinde cümle kuruluşunda öne alınması gereken bir cümle sonraya, bir ifade sonraya olrazik edilmesi gereken öne alınırsa bunun mutlaka bir sebebi vardır ifade ettiği bir anlam olmalıdır. Yoksa durup dururken cümle kuruluşu cümlenin muntazam kuruluşu bozulmaz. İleyhi yalnız ona demek oluyor. İleyhi aslında ona. Düzgün cümlede gelirse ona aittir gibi. Ama burada ileyhi'nin başa alınması yalnız ona aittir. Demek. Saatin yani kıyametin ilmi yalnız ona havale edilir. Ondan başkasının bu konuda herhangi bir bilgisi yoktur. Bundan sonrasında sanki Cenab-ı Allah bize şöyle diyor gibi. Bırakın saati günlük binlercesini milyonlarcasını gördüğünüz hadiselerde bile siz zamanını tayin etmekte yayasınız. Bunu kestiremez darjasına Cenabı Allah diyor ki Estağfirullah bir daha ve ma tahrucu min thamaratin min Herhangi bir meyve içinde bulunduğu kapçığından çıkması herhangi bir meyvenin içinde bulunduğu kapçığından çıkması yani tomurcuk halinden yavaş yavaş meyve haline dönüşmesi وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنْفَا وَلَا تَدَعُوا اِلَّا بِعِلْمِ Bir dişinin gebe alması da doğurması da ancak onun ilmiyle olur. Yani herhangi bir meyvenin kapçığından çıkması da, herhangi bir dişinin gebe alması da doğum yapması da ancak onun ilmiyle olur. Siz bir günde bir saat içerisinde şu dünyada kim bilir kaç milyon meyve her bir anda kapçığından çıkar. Kim bilir memeli hayvanlar, canlılar türünden insan da dahil, diğer memeliler de dahil. Bunlardan kaç tanesi gebe kalır ve zamanı gelince bunların kaçı doğumlarını yapar. Kaçının doğumları bir, kaçının doğumları iki ve daha fazla. Kaçının doğumlarının hilkati ka, tam kaçının doğumlarının hilkati eksik ve ne kadar Ve buna benzer diğer bütün usul. Kim bilir? Onları yaratan. Peki siz ne biliyorsunuz? Bu gibi türlerden siz de bir şeyler biliyorsunuz ama size ilim namına verilen ancak ve ancak pek azdır. Beşerin, bütün beşeriyetin, ilimlerinin toplamı Allah'ın ilmine nisbetle nedir ki? Allah'ın ilminden olan bildikleri o malumat neye tekabül eder ki? O halde kıyamet bilgisini de siz Resulullah'tan haşa veya iman edenlerden Onunla alay edercesine, haydi bize söyle kıyamet ne zaman kopacak. Sanki cevap vermeyeceğini, veremeyeceğini ve vermeyeceğini de biliyorlar. Böylelikle onu susturmuş olacağız. Akılları sıra vahiy ile oturup kalkan, hareket eden, konuşan o yüce Resul'e galip gelecekler. Onun davasını çürütmüş olacaklar. Gayeleri bu. Akılları bu kadar. Halbuki İ Cenab-ı Allah böyle diyor. Siz ona kıyametin ne zaman kopacağı gibi muazzam bir bilgiyi sormak yerine bu kainatın düzenini tamamıyla nihayete erdirecek ve bütün yasaları sıfırlayacak kıyameti soracağınız yerde her gün gözlerinizin önünde milyonlarca sınceran eden bu olaylardan bir iki tanesini bilmeye çalışın bak. Sizin yüz milyonla milyarlarda birisini bilemediğiniz bir bilginin ondan daha fazlasını daha büyüğünü şu kadar kat daha fazlası olan kıyamete dair bilgiyi size vermesini neye dayanarak istiyor? Gerçekten de öyle. Sen Mutlak cehaletin en derin çukurlarında yer alacaksın. Ondan sonra ilmin en yüksek mertebelerinde olan Cenab-ı Allah'a has olan bir bilgiyi yine senin gibi bir beşerden sormaya kalkışacak. Ve bunu söyleyemediği zaman bu kıyamet ilmine sahip olanın indirdiği davayı aklın sıra sürütmüş olacaksın. Ne kadar büyük bir çelişki değil. Cenab-ı Allah bizi imanın tutarlılığından ayırmasın. Şirkin çelişkilerinden, küfür ve inkarın çelişkilerinden, tezatlarından ve derin karanlık gayya çukurlarından bizleri muhafaza buyurdu. İşte kıyamet gerçekleşmiş de olmuş gibi sizin sorduğunuz kıyamet var ya o gerçekleştikten sonra bakın neler olacak. Dünyada bunları bilemediğiniz gibi ondan sonra ne olacağını da ben size vereyim, bildireyim de neyin hakkında soru sorduğunuzu biliniz dercesine. Ve yavme yunadihim, eyni şurakâ'i O kıyamet gününde onlara seslenecek bana ortak koştuğunuz varlıklar nerede? Âlû <gülüyor> İşte bu dünyada şirk, küfür ve inkarda olanlar ahirette şirklerini ne kadar yanlış olduğunu bizzat ilan edecekler. Diyecekler ki <gülüyor> Rabbim biz sana bildiriyoruz, ilan ediyoruz. Ezan kelimesi buradan geliyor. Ezan ilan demektir. Yüksek sesle ilan etmek. Rabbimiz biz sana şunu bildiriyoruz ki ma binna min şehid bu konuda aramızdan ve işte aramızdan şehadet edecek, şahitlik edecek, tanıklık edecek hiçbir kimse olmadığımızı bilmiyoruz. Doğru söyleyecekler. Yapamayacaklar böyle bir şeyi ama iş doğru davranışı doğru zamanda yapmak. Onlar doğruyu vaktiyle yapmış olsalardı, doğru olanı vaktiyle yerine getirmiş olsalardı, doğru ameli vaktiyle işlemiş olsalardı, ahirette böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Örselik dünyadayken bu putlarımız bizim işimize yarar dedikleri o putları yani dünyadayken dua ve ibadet ettikleri o putları, uydurma ilahları İranlıları gücü ve sermayeyi ellerinde bulunduran ilahlaştırdıkları varlıkları yanlarından kaybolup gidecekler. Onları göremeyecekler. "Tazannu <Sessizlik> ennehum" ve zannu لَهُمْ min مَحْيَ Ve kendileri için herhangi bir kurtuluşun olmayacağından da emin olacaklar. Zanne kelimesi zannetti. Bazı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kesin kanaat getirdi, kesin inandı Allah. Burada da bunlardan gidiyoruz. La yesa'mü'l insanu min du'ail hayr ve in messa'ş şerr Bu sefer bu buyrukla da insanın vahisiz kalması halinde onun fıtratının veya eğilimlerinin kendilerini nerelere kadar götüreceğini ve nerelerde yarı yolda bırakacağını gösteriyor. Ümit ve korku insanda fıtridir. Ama her şey gibi bütün fıtratımız da vahyin kontrolünde olduğu zaman, ümit ve korkularımızı da biz vahyin kontrolüne tabi kıldığımız zaman, ümit ve korkularımız olması gereken yerde durur. Bizi olumsuzluklara itmez. İnsan hayır istemekten bir türlü usanmaz. Tabi kendisince hayır gördüğünü bazen, gerçekte ise şer olabilir. Onun için biz müminler ihtiyaten açık ve delillerle hayır olduğu bilinmeyen, mesela bir kardeşimiz diyelim ki evlenmek istiyor. Ya Rabbi benim için eğer bu evlilik hayırlı olacaksa gönlüm de ondan yana müyesser kıl diyebilecek. Kesin. Fakat Allah'a dayatırcasına Ya Rabbi bu nasip olsun. Dese bile bir faydası olmaz. Allah nasip etmişse olacak zaten. Fakat Allah'a karşı hadi aşmıyor Dolayısıyla biz sonsuz usanmayacak şekilde hayır istemek değil. Cennet hayrını, ahiret hayrını, din hayrını istemekte de dediğimiz kadar sevdiğim. Bunun sonraki buyruğun diğer kısmını dikkate alarak öyle de anlamlandırmamız mümkündür. İnsan Hayır dua etmekten, ayır dilemekten dolayı usanmaz. Yani hep hayırla karşı karşıya kalırsa bunda rahatsız olmaz. Artsın der. Arkası yani bu manayı vermeyi veya böyle anlamayı akıl kılan sebep şu: Ve in messahu şerr feyausun fanut. Eğer kötülük ona isabet ederse o zaman hem meyus olur, kederlenir, ümidini keser, tanıp da ümit kesmenin en ileri derecesi. Artık o hiçbir şey ummaz olur. İyilik namına hiçbir şey beklemez olur, ummaz olur. Dolayısıyla biz insanlar hayırı da şerri de ahiretin ölçüleri, daha doğrusu vahyin ölçüleri içerisinde bilmek anlamak ve idrak etmek durumundayız. Cenab-ı Allah'tan kendisinin hayır ve bereketli gördüğü hususlardan bizleri bol bol mükafatlandırmasını umutsuzluk verici daha doğrusu bizi umutsuzluğa düşürecek dünya ve ahirette umutsuz kılacak hallerden de uzak tutmasını bütün kalbimizle niyaz ederim. Önümüzdeki ders inşallah yine 9. ayet-i kerimeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Anna Yasifun ve selamun alel-murselin ve rabbil alemin Cenab-ı Allah'a emanet olunuz.